Açık gazete. Evet şimdi Necati Sönmez'e bağlanalım Mısır'dan ve neler olup bittiğini bir de onun oradaki gözlemleriyle aktaralım. Günaydın Necati merhaba. Günaydın. günaydın. günaydın. Evet merhaba. ilk iki gün önce konuştuğumuzda zaten Mursi'nin ayakta kalmasının imkanı olmadığını söylemiştin. Bunu ilk defa senin sesinden duymuştuk Türkiye'de. Öyle mi? Evet. <gülüyor> Altı tamam. ay öncesinden biliyordum. <gülüyor> evet. E, ayrıca kahin... E, Yok, kahin olmaya gerek yoktu. Yani görünen köy kılavuz istemez. Böyle bir şey demek için aslında. Evet, yani 30 küsür milyon deniyor. Onların sokağa çıktığı bir ortamda da hiçbir yönetimin duramayacağı. Peki askeri e, darbe ya da bu müdahale hakkında ne düşünüyorsun? Ne oldu, bitti? Birazcık özetler misin bize? Universala kalktım bu biraz göstelerin durumu şu gördüğüne bakayım dedim hayretler içinde ee, bir şey demokrasiyi e, aşığı buldum bütün. E, Yandaş ve yandaş olmayan medyayı yani e, Mısır'daki demokrasi darbe yemiş gibi bir e, Türkiye'de, şey. Yani. Türkiye'deki medyadan bahsediyoruz. Evet evet aslında sadece Türkiye değil çok garip bir şekilde dün akşam da olaylar işte biz gece ikiye kadar falan sokaktaydık e, tam bir karnavan havası vardı yani herkes e, devrimi kutluyordu darbeyi değil. Kimse darbe lafı etmiyor ayrıca darbe olduğunu düşünen herhalde burada Müslüman taraftarları var yani e, Müslüman kardeşler var e, olayı bu şekilde gören. E, şimdi darbenin ne olduğunu biz biliyoruz Türkiye'de yani Türkiye'den e, yaşadığımız deneyimlerden biliyoruz. Burada, e, Mısır'da böyle bir durum yok tam tersine bir şey var. Ee, i̇nsanlar yani 2011 başında sokağa giden insanlar e, oraya e, yani olaya el koymuş durumdalar. Bir senedir darbe, devrimin bütün kazanımlarını e, bir, bir geri alan bir e, iktidara karşı İsyan ettiler yani, e, demokrasi, e, bu demokrasi bu mutlu yoksa murşe'nin bir yıldır e, çizdiği çizgi midir artık kafalar bu kadar e, böylesinee karışmış durumda sen içinde ben de onu e, yani böylesine bir bir medya bir doğrusu beklemiyordum. Evet, ya pardon bir şey söyleyeceğim. Yani mesela Guardian gazetesinden ben özellikle takip etmeye çalıştım. E, baktık ve Muhammed Mursi'nin e, Mısır'da iki, iki yıl içindeki ikinci devrimde uzaklaştırıldı diye bir manşeti var. Evet. Yani devrim kelimesini kullanmış. E, bu şeyin de en önemli e, takip edenlerinden e, biri olan demokrasiden odan çok iyi tanıdığımız Şerif Kudus evet. e, o da e, devrim 2.0 diyor. ikinci versiyonu yani diye vermiş. Aynen öyle. Ben de aynen öyle düşünüyorum. E, burada herkes yani herhalde sokaktaki milyonlar da öyle düşünüyor. E, yani eğer e, hani Bahar'a yazık olduğu söylemi e, doğru yani hangi bahar, kimin baharı? Bu bahara gerçekçi insanlar dün sokaktaydı, e, hava fişeklerle bu e, dünün kutu Şimdi e, şuna bir bakmak lazım. Yani bu büyük bir olay yaşandı ve bu manzaranın içinde ordunun çok küçük bir rolü oldu. Son anda e, üstlendiği bir rol vardı elbette ve ordunun ne olduğu da belli. Yani ordu ordudur, mübariin ordusu ordu da e, onu unutulmuyor. E, fakat e, şu anda askeri yönetim'e geçilmiş bir, bir şey yok yani öyle bir durum yok bir kere devrimcilerin e, yani e, eylemcilerin e, işte sokakları üç gündür dört gündür dolduran bütün talepleri bir bir karşılanmıştır. E, felç olmuş bir yönetim vardı işte e, iki gün önce. Hiçbir şey olmamış gibi davranan ve yola devam diyen yani milyonların sesine kulağına tıkayan bir lider ama muktedir olmayan hiçbir hareket alanı kalmamış bir lider vardı. 30 milyonun içinde insan sokakları 400'ü tutmuş. E, işlemeyen bir ekonomi var e, tamamen felç olmuş bir e, gündelik hayat var Mısır'da ve e, artık şiddete dönme e, e, sürecine girilmişti. E, Mursi'nin zaten son akşam kişiyi bir tür çağrıydı taraftarlarına yani sokağa dökülün çağrısı e, dün sabah e, dün gece yaşanan şeyler burada Cairo Üniversitesi'nin dışındaki çatışmalar çatışma değildi aslında Müslüman kardeşlerin silahlı milislerininydı orada öldüren öldürülen on e, insan arasında e, bu tamarut hareketini başlatan bir genç de vardı e, böyle bir şeye doğru gidiyordu e, kanlı bir süreç başlıyordu ve bunu e, Müslüman kardeşler birza kendi e, yani kendileri e, çağırıyordu işte e, hemen sonra galiba pazartesi günüydü üst düzey bir yetkisi, Müslüman kardeşlerin e, taraftarlarına eşlerinize ve çocuklarınıza veda edin e, Mursi'yi savunmaya gidiyoruz sağ dönemeyebiliriz gibi bir çağrı yapmıştı şimdi böyle bir demokrasiden bahsediyoruz buraya gelmiş bir demokrasiden e, burada ordu e, müdahil oldu e, aracı oldu aslında sadece e, dün çizilen yol haritası tam da eylemcilerin önerdiği, bütün talepleri için bir yol haritasıydı. E, bundan sonra ne olur? Tabi ki ordunun rol e, kapma yarışı, e, yani o kapma e, sevdasına katılabilir. E, elbette ordunun kendi imajını e, geçen iki yıllık süreçte tamamen e, e, e, e, e, e, yıpranan halkın gözündeki imajını düzeltme, çabası olabilir ama kesinlikle şu anda askeri bir yönetimi... giyildiğimi söylemek insafsızlık olur, zaten evet. öte eten bir çarpıklık mı olur? Evet, şöyle bir durum da var yani Mısır dışından bakan insanlar için yani gazeteleri ya da televizyonları açtığınız zaman. Karşınıza bir general çıkıyor. Dün akşamdan bahsediyorum. Bu general anayasanın evet. askıya alındığını söylüyor. İnsanlar sokaklarda kalabalıklar halinde çatışma görüntüleri var. Bunun gibi olaylar evet. olduğu zaman yani biraz önce senin de bahsettiğin o çatışma görüntülerinin ardından yani insanın aklına o darbe imgesi geliyor ama senin anlattıklarınla beraber dün de konuştuğumuz üzere milyonlarca insandan bahsediyorduk sokaklarda olan. Evet. Şimdi o kalabalık dağıldı. dağılmaya başladı mı? Yani tansiyon biraz daha inmeye başladı mı yoksa aynı tempo devam mı ediyor Mısır'da şu anda? Ben onu merak ediyorum birazdan. Yani tabii bugün göreceğiz ama dün sabah da da kutlamalar yapıldı. Yani başka bir şey, merkezde herhangi bir çatışma yok. Zaten çatışmalar bir yerde oldu. Müslüman kardeş taraftarlarının karşı göstericilere, eylemcilere kaldığı yerlerde oldu. Bir de birkaç sanırım şeyde... İsmi unuttum şu anda bir kentteki kiliseye saldırı olmuş. Ee, bir de böyle bir şey var. Şu anda hemen evleri tahta koydular. Ee, günah güvenlik yaptılar. Eee şey saldırmışlar, kiliseye saldırmışlar. Ee, başka da bir olay var mı bilmiyorum. Evet yani şey ilginç aslında burada gözden kaçtığını fark ettiğimiz bir şey özellikle Türkiye'deki medyada. E, bu ordunun bir ultimatomundan işte yol haritası ve ultimatom şeklinde bir e, 48 saatlik süreyle verilmiş bir ultimatomdan bahsediyor ama e, daha önce işte sayıları inanılmaz bir şekilde dünya tarihinde de çok görülmemiş bir şekilde belki de hiç görülmemiş bir şekilde 30 milyonu falan bulduğu söylenen işte 20 milyon dilekçe 20 küsur milyon insanın dilekçeye imza attı belirtilen bir durumda asıl çek git diye halkın verdiği bir ultimatom vardı ordu onun üzerine biraz da Anlayabildiğim kadarıyla doğru olur mu bu yorum bilmiyorum ama oportunist bir şekilde onu kullanarak ben evet, de varım dedi. Evet. Evet. Ee, evet, öyle... evet. Bir de ama şunu da altını çizmek istiyorum. Şimdi bu görüntü gerçekten bir general çıkıyor, bir açıklama yapıyor toplantı adına ama onun yanında işte toplumun bütün temsilcileri, toplumun değişik kesimleri şey dışında, iktidardaki parti dışında herkes vardı. Onların adına konuştu. Ana, anayasa askıya adınıyor. Nasıl bir anayasadan bahsediyoruz? Bu e, Mursi e, hiçbir uzlaşma yoluna gitmeden tamamen Müslüman kardeşlerin şeriat yasalarını içine sokuşturarak ve e, büyük bir katakülliyle işte referanduma giderek bütün tepkilere rağmen yine aslında yüz binlerce insanın sokağa Karşı çıktığı bir oydu e, bu geçen Aralık Kasım Aralık ayında e, geçen yılın e, bu şekilde geçirdiği e, aslında hiç kimsenin e, onaylamadığı meşhur olmayan bir anayasa bu. Yeni bir anayasa yazılmak üzere askıya alındı. Yeni anayasa bütün kesimlerin e, taleplerini içeren bir anayasa olsun istiyorlar. Bunu. Bu da herhalde en meşhur talep olabilir eylemçilerin. E, bir de yani şey bakmak lazım hani Mursi seçilerek gelmiş sürekli. Evet. Bu onu işte soracaktım şimdi başka nasıl bir seçimle geldiğine de bir bakmak lazım şimdi son ikinci seçimlerin ikinci aşamasında ikinci turda iki adaydan biri Mursi di aday Eski sistemin e, hani tırnak içinde derin devletin adıydı Şafik. Şafik'e karşı insanlar e, Mursi'yi tabii ki tercih ettiler çoğu. E, o sırada oy kullanan 22 milyon seçmen varmış. Ben rakamlara baktım geçen. E, bu 22 milyonun 50'sini aldı. E, yani 11 milyon insanın oyunu almış. alarak iktidara geldi. Bu 11 milyon insanın yarısı... Mursi'yi sevdiğinden, istediğinden değil şafik seçilmesin diye ona oy vermiş bir kitle. Böyle bir seçimden bahsediyoruz, böyle bir demokrasiden. Şimdi bu demokrasi de 30 milyon insanın sokağa çıkıp bir şey istediğinizi demokrasi değil demek valla yani sandık seçiminden başka bir şey değil Evet Türkiye'de işte sen de görmüşsündür görmüşsün zaten medyanın büyük bir kesimi özellikle şey hükümete kendini daha yakın hisseden hissettiğini bildiğimiz gazetelerde şeyi görüyoruz yani Mursi'nin büyük bir direniş gösterdi tabi insan boyun eğmeyip çekilmemesinden dolayı da onun da takdir edildiğini görüyor fakat e, esas itibariyle bu tartıştığımız meseleler e, üzerinde yani Mısır'daki bir otoriter e, eğilimin Mursi'nin de bunlara e, geniş çapta e, çanak tutmasından e, bahsedilmiyor. E, ve yani hatta kirli ve alçakça gibi manşetle yorumların birbirine karıştı gazeteciliğin gazeteciliğin asla Abi yapmaması gereken hatalar da yapılıyor sarın yaptığı gibi mesela bir demokrasi kavramına yaratmaya çalışıyorlar ama bunu herhalde dikkatlice yapabilirler yani burada kimse utmaması böyle bir şey. yani Mursi tabii biraz da oynadı son akşamki konuşması hani bir e kendini kurban şeklinde yani kurban olarak cizmeye dönüktü bir şey ee, zaten atın atacak hiçbir adımı yokken e, sanırım böyle bir şeyi e, istediler hani geri çekilme istifa e, böyle bir e, senfatu yandırmayacak ki belki taraftarlar arasında e, yani evet yedirmeyiz söylediğim varsa. Evet. Ben gördüğüm kadarıyla diyor ki sizin olsun yani Türkiye. <gülüyor> Son olarak bir şey sormak istiyorum ben de. tekrardan vaktimiz de Tabii. geçmeye başladık ama devam edebiliriz aslında çok önemli bir konu bu. Müslüman kardeşler tabanında yeni eylemselliklerden bahsediliyor mu? Yani sivil itaatsizlikten tutun da pasif direnişlere kadar Türkiye'de yakın zamanda gördüğümüz bu gibi eylemlerde yapacaklarına dair bir e, Söylendi ya da böyle bir hava var mı var mıydı ilk günden? E, vallahi henüz tabii çok yemediğim evet. e, İnşallah bütün bu olaylar bugün de göreceğiz ama daha çok silitakselik lafından geldiği şiddete dönük şeyler var. İnsanlar da bundan korkuyorlar çünkü hı hı. Müslüman kardeşlerin e, bir kesiminin silahlı olduğu. Ee, işte milislerinin var olduğu söyleniyor. Ee, mesela diğer e, yani şey e, eksiği bu e, sokaktaki muhalefetin böyle bir gücü, böyle bir silahlı gücü yoktu. Biraz böyle lazım aslında. Karşıda e, gerçekten e, hani sokağa silahıyla inmeye hazır bir e, e, kitle var. Öte yandan işte e, çocuğuyla çocuğuyla e, meydanı dolduran bir, bir halk var milyonlarla sayılan. Ee, bir güç gerekiyordu yani bu taleplerin e, hani bu halkla e, işte iktidar arasındaki yaşam ilişkiyi çözecek. Burada ordu burada bir fırsatçılık e, fırsat evet e, bir rol üstlendi. E, yani şöyle düşünmek lazım aslında bu rolü birinin üstlenmesi gerekiyordu. Eğer Birleşmiş Milletler diyelim böyle bir şeyi adı darbe olmayacaktı ya da herhangi bir uluslararası komite aracı olarak e, bu işi üstlenseydi olmayacaktı. E, bu haliyle şu anda, evet yani direnme gibi bir eğilim var ama nereye ne direnecekler doğrusu bilemiyorum. Evet, evet bundan sonra neyi de öngöreceğimiz tabi çok net olamaz daha çok erken ama. Şiddetin de e, yükselmesi ihtimalinden de bahseden e, yayınlar Gerek e, Şerif e, Kuddus da aynı şeyi söylemişti, demokrasini aldı. E, Guardian'dan da gördüğümüz şu, Patrick Kingsley ile Martin Chulov'un yazdıkları bir haberde, e, en az 4, 14 kişinin de bu açıklamadan sonra, yani ordu müdahalesinin açıklanmasından ve Mursi'nin belirsiz bir yere götürüldüğünü söylenmesinden sonra en az 14 kişinin öldüğü var. Peki bu şiddetin artması ihtimali karşısında bir şey söyleyebilir miyiz? Yani işte bunun engel olması gerekiyordu. Bence dün yani bir an önce bu iktidarlarının yaşanmış olması... Ee, yani rahatlattı bir anlamda hani rahat bir nefes aldı yoksa on, e, çok beter noktaya gidiyordu yani e, bilemiyorum göreceğiz bugün ve sonrasında ama şu anda e, çok büyük bir çoğunluğun e, talepleri karşılanmış durumda bir seçim sürecine girilecek e, seçime kadar işte anayasa yüksek anayasa e, mahkemesinin e, başındaki insan geçici olarak başkanlık görevini yürütecek. Bu süreç ne Bilemiyorum tabii ki. Yani göreceğiz. Evet. Peki. Konuşmaya devam edeceğiz diye yani Necati. Çok teşekkür ederiz. Yakından takip etmeye çalışıyoruz. O bitenleri burada. Olur. Görüşmek üzere. Görüşmek Teşekkürler. Üzere. Görüşmek üzere. Evet, Necati Sönmez konuştuk ee, Mısır'da bulunuyor kendisi aynı zamanda programcımız biliyorsunuz <gülüyor> ve oradan e, bu taraflardan çok kolay görünmeyen özellikle belli filtrelerden geçtiği için e, kavraması çok da kolay olmayan görünmesi durumları oradan daha içeriden bir bakışla bize yansıt, yansıttığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Ve bununla konuşmaya da devam edeceğiz gerektikçe. Açık Gazete